Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Fatiha Suresi Ey Allah'ım Ey alemlerin Rabbi Ey Rahman Ey Rahim Ey din gününün Hesap gününün tek hakimi Bakara Suresi Ey arzı bir döşek Semayı da bir kubbe yapan Ve semadan yağmur indirip Onunla rızık olarak çeşitli mahsuller çıkaran Ey yeryüzünde bulunan Her şeyi bizim için yaratıp Sonra semaya istifa buyuran Ve orayı yedi gök halinde Sağlamca nizama koyan Ey her şeyi hakkıyla bilen Ey Hazreti Adem'e bütün isimleri öğreten ve sonra onları meleklere arz eden ey göklerde ve yerde ne varsa hepsi kendisine ait olan bir şeyi yaratmak isteyince sadece ol diyen ve dedikleri hemen olu veren ey çokça tevbe edenleri ve tevbe edip tertemiz olanları seven Ey hayatı kendinden ebedi hay olan, hay ve kendi kendine kaim olan kayyum! Ey kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutan! Ey kürsisi gökleri ve yeri kaplayan! Ey semaları ve arzı koruyup gözetmek, kendisine ağır gelmeyen ululuk ve Azamet tahtının Sultanı Ali Üazim Ali İmran Suresi Ey Furkanı gerçeğin ta kendisi ve daha önce indirilen kitapları tasdik edici olarak indiren Ey gerek yerde gerekse gökte hiçbir şey kendisine gizli kalmayan odur ki annelerinizin rahimlerinde size dilediği şekli verir. Ondan başka ilah yoktur. Eşi benzeri olmayan, yegane galip ve her şeyi yerli yerinde vaaz eden aziz hakim odur. Mülk ve hakimiyetin sahibi, malikül mülk de yalnız odur. Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verir, Dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz, Dilediğini zelil kılarsın. Her türlü hayır, Yalnız senin elindedir. Sen elbette her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katar, Günü uzatır, Gündüzü de geceye katar, Geceyi uzatırsın. Ölüden diri, Biriden de ölü çıkarırsın Ve dilediğin kimseye sayısız rızıklar ihsan edersin Ey Adem ve Nuh nebileri Ve Hazreti İbrahim'in ailesiyle İmran ailesini insanlar içinde seçip Onlara üstün kılan Ey dilediğini affeden Ve dilediğine azap eden Ey çokça bağışlayan ve bol bol merhamet eden, ey ihsan sahiplerini seven, ey en güzel mükafatlar nezdinde olan. Nisa Suresi Ey kullarına zerre kadar bile zulmetmeyen, dahası zerre kadar bile olsa kullarının iyiliklerini kat kat arttıran ve onları yüce nezdinden, Büyük bir sürprizle mükafatlandıran, Ey semavat-u arzda ne varsa hepsinin maliki, Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan, Ve herkesin hamdü senasının biricik merci olan, Gani-yuhami, Maide Suresi, Ey hikmetine uygun olarak dilediği şekilde hükmeden, Ey kendilerini Hakk'a teslim eden Nebilerin, Yahudilerle ilgili meselelerde kendisiyle hükmettiği, içinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı indiren, ey iki eli de açık olan ve dilediği şekilde infak eden, ey göklerin, yerin ve ikisi içinde bulunan her şeyin hakimi, Ey her şeye gücü yeten